Geçen hafta Kitabu Salah'la alakalı birinci kısmı bitirdik. Kitabu Salah uzun bir bab. Burada önce Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın namaz kılma şeklini, namazın farzlarını, sünnetlerini, namaz içerisindeki mekruh olan şeyleri anlattı. Şimdi inşallah Kitabu Salah'ın altında alt bir başlık olarak değerlendirebileceğimiz veya mustakil ayrı bir kitap Kitabul Cuma. Cuma kitabı inşallah temihitten İmam Mali'nin muvattasına İbn-i düştüğü şerhin dördüncü cildinden inşallah bugün devam edeceğiz. Tabi e, cuma babı deyince cuma önemli bir konu. Özellikle içerisinde yaşadığımız vakıada batıl ehli, dalalet ehli, sapıklık ehli, İslam'dan nasibi olmayan birçok insan muvahitleri tevhid tehlini kınamak için ayıp arıyorlar. Ayıp aradıkları için de belli dönemlerde bildikleri, İslam'dan öğrendikleri bazı meseleleri Müslümanların aleyhinde kullanmak, onların dinlerini aşağılamak için fırsat kolluyorlar. Allah ayet-i kerimede diyor ki وَاِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اِتَّخَذَهَا هُزُوَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ elim. Eğer bizim ayetlerimizden bir şey öğrenirse onu kendine dalga, alay vesilesi kılar. Sen onun elem verici bir azap ile ne yap? Müjdele diye Allah subhanehu ve subhanahu azze ve sellem kitabında zaten böyle yapanlar hakkında bize haber vermiştir. Bu mesele de yani bu günümüzde özellikle muvahitlerin kınan bu mesele müşrikler tarafından. E, cuma'sızlar, cumanın farziyetini inkar ederler. Bunlar millete kafir derler, kendileri cumadan uzak kalırlar. Bu tarz şeyler var. Şimdi ilim yeri geldiğinde güzeldir. Zaten e, ilk günden beri bizi tanıyanlar bilir, her zaman söylüyoruz. Din kelamla öğrenilmez, din usulüne uygun bir şekilde ilim talebiyle öğrenilir. Allah'ım hımdolsun sabrettik, kitab-ı tahareyi bitirdik, kitab-ı salaya başladık ve kitab-ı cuma kadar Allah bizi vardırdı. O zaman bugün neyi öğreneceğiz? Cumanın hükmü nedir? Mukaddemi olarak ve Allah cumayı ne zaman farz kılmıştır? Cuma namazı nasıl bir namazdır ki özellikle mesela günümüzde en çok... Hani, İnternet ortamında araştırılan, dinlenen meselelerden bir tanesi. Çok insan bu konuda rahatsız. Mezheplerin bu konudaki farklı kabirlerini herkes artık duyduğu için, çok fazla gündeme getirildiği için. O yüzden bu meselenin ehemmiyetine ve önemine binaen Cuma ne zaman farz kılındı onu uzun uzun açmaya çalışacağım. O yüzden şimdi kitaplarınızı, kalemlerinizi kenara bırakın. Biz burada nakilleri yaparken de kaynak olarak nereyi gösteriyoruz? İyiyim. İbn-i el-Hambeli'nin Sahih Buhari'ye düştüğü şerhi, Fethul Barisi'nden ne yapıyoruz? Burada kaynak olarak da faydalanacağız, nakiller getireceğiz inşallah. Tabi ilk söz Allah'ın sözü, Kur'an-ı Kerim'den Allah Azze ve Celle'nin kitabından Cuma Suresi diye bir sure var biliyorsunuz. Cuma Suresi 9. Ayet-i de Allah Subh'ana ve Teala diyor ki, även nu till salat min jagom i lördag lördagens namaza charrldenas vakt fastgav i alla diktill Allahs diktin koshun Allah attarlamaya koshun lördagssöse 9:e är det salatul lördag farida min fara idil ayah ne alarrijali du neni sa hure diktat lördagnamaza kvinnornas utomför farz olan muayyen olarak farz olan farzardan bir tanesidir diyor bi şerai'atan uḫar başka şartlarla beraber yani demek ki cumanın şartlarından birincisi insanın erkek olmasıdır mükellefin akıl sahibi kimsenin erkek olmasıdır kadının böyle bir mükellefiyetine yoktur mevcut değildir kadın öğlen namazını kılar onun yerine cuma namazı kılmaz va <gülüyor> hada diyor bu görüş kabul cumhurul ulema alimlerin cumhurunun görüşüdür وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَهُ اِجْمَاعًا Bazıları diyor icma naklettiler bu görüşe. Ke ibni Munzir. Biliyorsunuz maratüb İcma kitabı var. İbni Munzir'in ve icmalar kitabı var. İcmalar toplamış ilmehlinin ehlinin icma ettiği meseleleri. Munzir aynı şekilde bu kavlin böyle olduğuna yani cumanın farzı, muayyen her birey üzerine farz olduğunu kadınların bundan müstesna olduğunu icma ile nakletmiş. وَشَذَّ Yani şaz oldu. Menza amel, şöyle zannedenler. Şafilerden bir kısım dediler ki muayyen bir farz değildir. Muayyen bir e, vucubiyet, vaciplik değildir. E, yani bir grup yaptığında diğer grubun üzerinden kalkar bir vaciptir dediler. Şafilerden bir kısmı ve şaz kaldılar bu görüşte. Yani şaz deyince nedir? İtibar edilmeyecek zayıf görüş demektir. Ve hakahu ba'duhum kavlen li şafi'i. Hatta şafilerden bazıları bu kavli, bu sözü, bu meselebi kime nispet ettiler? İmam Şafii rahimehullah'a nispet ettiler. O anke rezel ki ammatu ashabi ancak diyor İmam Şafii'nin mezhebini takip eden Şafi fakihlerinin, Şafi alimlerinin ekseriyeti Cumhur ne yaptı kardeşler? Onlar burada İmam Şafii'nin böyle söylemediğini, İmam Şafii'nin mezhebinin de bu olmadığını beyan ettiler diyor. Hatta qale taifetun minhum Hatta Şafilerden bir grup fakih dediler ki la tahillu hikayetu anhu İmam Şafiden böyle bir şeyin hikaye edilmesi, anlatılması mümkün değildir, caiz değildir, helal değildir diye fetva verdi bazı Şafiler. Ve hikayetul khattabi لذلك khattabi Şafilerin büyüklerinden, İmam Nevevi'nin hocalarından İmam Khattabi de aynı şekilde kendisi Şafidir. O da böyle söylüyor an أكثر ulama وهم minhu, diyor ki bu vehimdir birçok alimden sadır olmuştur. Nedir vehim? Hastalık yani şüphe, insanın acaba böyle miydi öyle miydi diye bir şeyde tereddüt etmesidir. "Wa la'allahu ishtaba hali'l cumatu bil eid" diyor ki Hattabi burada diyor, karıştırılan şu olabilir. Bayram namazıyla cuma birbirine karıştırılmış olabilir diyor. Çünkü biliyorsunuz bayram namazı da gelecek. Salatul i̇den diye gelecek. İki bayram namazı babı gelecek inşallah. Orada zaten tafsilat bayram namazının hükmünü de alacağız. Bu diyor görüşünü nakledenler onlar Allahu alem diyor. Umulur ki şeyle karıştırmışlardır birbirlerini. Bayram namazıyla herhalde. Wa huki ba'd'il mutaqaddimin enne cum'ata sünnetun. Bazı diyor sonradan gelenlerden de nakledildi ki cuma sünnettir. Vacip değildir. Cuma sünnettir, vacip değildir wa ibn ibnu wahb ve Malik İmam Malik ve İbn Wahb'dan bu mesele nakledilmiş. Annal cum'ata sünnetun. Cuma sünnettir demişler. Yani farz olarak görmemişler. Ve ibn hayy ibn Abdilber İbn Abdilber bunu hamletmiş şuraya taşımış ala ehli'l-kura yani ehli'l-kura denen belde ehli yani kasaba köyden daha büyük insanların topluca yaşadığı büyük yerleşim birimi demek. Fî vücubul cüm'at aleyhim khassaten yani normalde cuma sünnettir. İbn-i Abdülber bunu söylemiş. Malim mesebi olduğu için muvatta şerhinde. Ancak e, vücubluğu yani vacipliği kimin üzerinedir demiş. Vacipliği vücubiyeti şehir halkının üzerinedir. Yani kasabadan daha büyük yani insanlığın adet bakımından adet itibariyle yaşadığı büyük yerlerde geçerlidir demişler. Allah en doğrusunu bilendir. Bu cumanın şartları babında alimden uzun uzadığı, irdelediği bir meseledir. Meselemizin temel konusu cumanın şartları değil cumanın hükmü olduğu için özet olarak ve ne zaman farz kılığında olduğu için bunun üzerinde duracağız. Çok fazla dallanıp budaklandırmamaya gayret edeceğiz inşallah. Hanbel'den Hanbel Ahmet'ten naklediyor. Biliyorsunuz Hanbel yeğeni oluyor. Ahmet bin Hanbel'in akrabalarından, yakınlarından Hanbel Ahmed bin Hanbel'den naklediyor. Ennahu kal dedi ki diyor, "Es-salatu yani salat'ul cum'ati farizatun." İmam Ahmed'den bu mezhep gelmiş. Cuma namazı farzdır, sünnet değildir demiş. "Vasaiy leyha tatavun." O cuma namazı vakti koşturmak e, nafiledir, nafile ibadettendir demişler. "Sünnet-i müekkettir." diye Ahmed bin Hanbel'den bir nakilde bulunmuşlar. Bu tabii, i̇bn Recep Receb El Hanbeli diyor ki Cuma'nın farz olduğuna delil teşkil eden naslar az önce okuduğumuz Cuma suresi 9. ayettir diyor. Sonra da sünnetten deliller getiriyor kardeşler. Sonra da nereden? Sünnetten deliller. Şimdi buraya dikkat çünkü burada gene halkın dilinde meşhur olan birkaç tane rivayet gelecek inşallah. Bunlardan ilki ve birincisi İmam Müslim'in sahinde naklettiği, Abdullah İbni Ömer'in Ebu Hureyre radıyallahu anhü'dan rivayet ettiği, Annahumar semi'a rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem för ala jag har minberi. Peygamber minberindeyken insanlara, etrafındakilere şöyle dediğini biz işittik diyor. att jag har fått en chans att jag har fått en chans att jag har fått en chans att jag har fått en chans vurur. Mühür vurur zümme le yakunenne min gafilin ondan sonra da gafillerden olurlar. Bu İmam Müslim'in sahinde rivayet ettiği hadisler Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'dan <gülüyor> ayrıca İmam Bukhari'nin sahinde de yanlış hatırlamıyorsam benzer biraz daha farklı bir lafızla nakli var. Ama Müslim'deki rivayeti İmam Nevevi'nin Müslime düştüğü şerhle beraber irdeledim defalarca şerhine de baktım. İmam Nevevi Hattabiden ve diğerlerine tevil getirirken Ee, diyorlar ki Allah'ın onların kalplerine mühür vurması bu vacibi terk etmeleri sebebiyle fıska dalmaları, kalplerinin işte hakkı anlayan sağlıklı mümin kalbi olmasından çıkartılmasıdır diyorlar. Tabi bu özellikle Müslümanları taan edeyen, kötüleyen insanların kullandığı meşhur hadislerden biri ama her zaman söylüyoruz söz yerine konduğu zaman değer ifade eder. Yani Cumanın vacip olduğu Cumanın farz olduğu vakıalarda insanlar Cuma'yı terk ederseler bu hadisin tehdidiyle karşı karşıya kalırlar. Gene İmam Ahmed bin Hanbel e, müsnedinde Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai sünenlerinde tahric etmişler. İbn-i Mace'de aynı şekilde tahric etmiş hadisi. Min hadis ebil -e cadet damiri, ebi -e cadet damiri denen sahabeden e, nakletmiş. Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberden işittiğini naklediyor. Anden-nüsu sanqal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Men men taraka cum'ate tahavunen 3 marrat kim cumayı üç kere tembellikle terk eder ise tahavunen yani boşlayarak özürsüz sebepsiz bir şekilde tu bi ala qalbi kalbine mühür vurulur." diye. Bu da aynı şekilde sünnen sahiplerinin lanet hadislerden bir tanesidir. O yüzden bizim müşrik kalmamızda, içinde yaşadığımız cahiliye kalminde meşhurdur. Adam iki cuma gitmez, üçüncüye gider kalbine mühür vurulmasın diye. Sanki <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin murad ettiği mana, Resulü'nün murad ettiği mana sanki buymuş gibi. Biliyorsunuz müşrikler dinlerini her zaman ne edinmişlerdir? <gülüyor> Onlar dinlerini oyun, eğlence, oyuncak edinmişlerdi. Cahiliye ehli daha önceden. Onlar da dedelerinin yolunda gidiyorlar. Cumanın fazileti büyüktür dediğimiz gibi. Müslüm'ün gene sahinde rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte. Cuma'nın faziletinden konuşurken Allah Resulü diyor ki Fihih hulukka Adem O günde Cuma Adam Adem yaratılmıştır. Ve fihih udkhilel cenne Cuma günü cennete koyulmuştur Adem. Ve fihih uhrucel cenne. Gene Cuma günü de ne yapmıştır? Adem Aleyhisselam cennetten çıkartılmıştır. İmam-ı Sünsani ettiği hadisttir. Gene Ebu Davud sahih bir isnatla beraber Tarık İbni Şehab yoluyla o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şu hadisi nakletmiş. El cumaaatu hakkun fi cemaatin. Cuma, cuma cemaat hakkında vacip olan bir emirdir yani. İlle arba'an ama dört kişi müstesna. Şimdi bu zaten açıkça ortaya çıkartıyor ki demek ki ayetteki cuma günü cumaya gelin ifadesinde bazı istisnalar var. Ne diyor? Illa arba'atun dört kişi müstesna. Abdun memlukun köle bir efendinin yanında Çalışan köle. Ev imra'atun ya da bir kadın. Ev sabiyyun ya da daha mükellef olmayan bir çocuk. Ev maridun ya da bir hasta. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu dört tanesini Ebu Davud'un takric ettiği hadiste ne yapmış? İstisna kılmış. Tabi Ebu Davud diyor Tarık İbni Şihab peygamberi gördü ama ondan bir şey işitmedi diyor. Böyle bir de talikte bulunmuş. İmam Bey Hakkı da diyor ki bazıları Tarık İbni Şihab'ın Ebu Musa'yı Aşariye'ye sahabeden e, ulaştığını, ondan peygamberin hadisini dinlediğini söylediler demiş. Allah en doğrusunu bilendir. Gene İmam Nesai sünnende tahric etmiş Hafsa'dan. O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Ravahu'l cumati vacibun ale kulli olan herkese Cuma'nın o saatinde onu icabet etmek her ihtilam olanı nedir kardeşler? Vaciptir demiştir. Gene İbn Mace Cabir İbn Abdullah'dan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu nakletmiştir. Fekale <gâle> fi <fî> hutbeti, peygamber hutbe verirken dedi ki, Allah fâralâ aleykumul cüm'ata fi mekâmî hâle. Veda hutbesini verdiği zaman, o son veda haccında, veda hutbesinde, dedi ki, Allah bugün bu makamda size Cuma'yı farz kılmıştır. Şimdi bugün bu makamda kılmış derken sanki Cuma suresi 9. ayet o dakika inmiş sanki öyle değil çok önce indi ondan değil mi? Ee, burada e, kelimelerde hep irade edilen, kastedilen manalar var. İşte Allah'ın vesulünün ve sözleri de hep böyledir. Onları onların irade ettiği mana üzere ne yapmak gerekir kardeşler? Algılamak gerekir. Fi makami haza bu makamda, fi yomi haza Bugün içerisinde, fi shahri haza bu ayın içerisinde, min ami haza ila yomi kıyamet. Bu seneden sonra kıyamet gününe kadar Allah size farz kılmıştır. Fe men tarakaha fi hayati aw ba'di kim onu benim hayatımda veya benim hayatım bittikten öldükten sonra ölümümde. Ve lahu imamun adilun. Adil bir imamı var iken ki Hanifilerin halife şartı çıkardığı hadis bu hadistir. Bu ifadedir. İmamun adilun. O yüzden diyorlar halife yoksa cuma olmaz. Avca'irun isterse adil imamın dışında Müslüman Ama Zorba zalim bir imam olsun. İstihfafen biha av juhudan laha fema jamaa Allahu şemlehu. İster bunu inkar ederek cumayı kılmasın, ister bu emri hafife alarak cumayı kılmasın. Allah diyor onun iki yakasını bir araya getirmesin Allah neseli zat olsun. Ve la bareke lehu fi emrih. Allah işini bereketle kılmasın onun. Ala ve la salate lehu, onun namazı yoktur. Ve la zekate lehu. Onun zekatı da yoktur. Velev lev kılsa da, verse de, ve la hacce lehu ve la Ne hacci vardır ne de orucu vardır. Ve la hatta yetub. Tövbe edene kadar da bereketi yoktur. Fe men tabeteb Allahu aleyh kim de tövbe ederse Allah da ne yapar? Tövbeleri kabul edendir. Yalnız ehli hadis bu hadisin senediyle alakalı zayıftır diyorlar ve hadisin senedinde ihtilaf ve çelişki vardır diyorlar. Buna bazı muhaddisler işaret etmişler. O meselede artık senet ilmi olduğu için çok fazla giremiyordu. Gene aynı şekilde <gülüyor> Cuma'nın ne zaman farz kılındığı ile alakalı delillerden bir tanesi şudur. O müfessirlerin naklettiği üzere, tefsir alimlerinin naklettiği üzere Anne Suretul Cumaati Medeniyetun. Ne demek? Cuma Suresi, Cuma'nın farz kılını, Cuma'nın anlatıldığı Cuma Suresi nedir? Medine'de nazil olmuştur dediler. وانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه بمكه قبل هجرته شو ثابت ان پیغمبر صلى الله عليه وسلم Medine, etmeden once Mekke'de asla ve asla cuma namazını kılmamıştır. Van as-salim Imam Ahmedu Imam Ahmed'den şu sabit olmuştur ki enne evvelu cumatatin cum'atu fil islam bakın ibareye dikkat İslam'da ilk toplanılan cuma Hjället i jungar till medin med en musabibnu umir. Ja, peygamber kildran, pay gamberd i jungar. Kim kıldırmış? İslamdaki islam, Cuma'yı Musab jungar, Umeyr umir, <Sessizlik> anhu. Ve anhu. Wakeda ata, evza, ja, ja, Ata, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, bir ja, ja, ja, än den lördag fördes i Mekka före Hijra. Ursäkta mig någon. Båda fackhjältern dede där. Lördag i Mekka där han föddes och när han var en man föddes han i Mekka före Hijra. Hijretet innan före. Pägander föddes i Mekka och föddes han i i Mekka och Ebu Davun, Es-Sicistani. O da Ahmet bin Hanbel'in talebesi. Nesai sünneninde tahrir etmiş ki Kitab-ül Cuma'da e, Ma'afi ibn İmran denen şahsstan, o da İbrahim ibn Tahman'dan, o da Muhammed ibni Ziyad'dan, o da Ebu Hureyre'den. İnne evvela cuma'atin cuma'at ba'da cuma'ati cuma'at ma'a Resulullah sasam bi Mekke. Bak bu ifadeye dikkat. Peygamberin Mekke'de kıldırdığı Cuma'dan sonra Müslümanların kıldığı ilk Cuma Bijuwata bil bahrein iki denizin oradaki Cuvatha denen bölgede, Qaryetin li abd-i Qaysin, abd Qays denen kavmin köyünde, Mekke'de Allah Resulü Vesselamı kıldırdığına dair bu hadisi kendilerine delil almışlar. Al karracahul Buhari Kharrajahul Bukhari de bunu tahric etmiş, kemase etif-i diyor yerinde gelecek da inşallah bu ayrı bir senetle İbn Abbas'tan getiriyor. İbn Abbas diyor ki anne evvela Cuma'tın Cuma'da, Cuma'tın fi mesjid'e Rasulullah Medine'de Peygamber'in mescidinin deki Cuma'dan önceki ilk Cuma fi mesjid'e Abdülkays, Abdülkays oğullarının köyündeki mescitteki Cuma'dı. Bir Cüva'ta minel Bahreini, o Bahrein olan yani iki denizin olduğu yer, o Cüva'ta denen bölgede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İlk Cuma'yı kıldırdı diye İbn Abbas'tan da Bukhari ayrı senetle getiriyor Nesayhin'in tahrik ettiği hadisi. Waked al-Rawahu Wakiy İmam Şafii'nin hocası, tabi'nin büyüklerinden ehli hadisin imamlarından İmam Vekii de aynı şekilde rivayet etti İbrahim ibn Tahman'dan aynı senetle beraber. O da şu lafızla nakletmiş: İnne evvela Cuma'tin Cuma't fil İslam İslam'da toplanılan ilk Cuma bu ifadeye dikkat. Bağda Cuma'ti Cuma't fi Mesih'de Rasul'a bilmediğine. Medine'de toplanılan ilk cumadan sonra hangisi la cumatü cumvet bi cuvasa kad min kura al-bahrein. denen o bölgenin köylerinden bir köyde cuvasa denen bölgedeki şeydir demişler. Eee ilk cumadır demişler. Abdullah İbn Mübarek'ten de bu görüş nakledilmiş tabiinin büyüklerinden. Evet kardeşler. Diyor ki İbnü Recep el-Hambeli'nin hadisin manası şudur diyor. Eee ilk diyor mescitte Toplanılan Cuma peygamberin mescidinden sonra Cuvasa denen mescitti, bölgedir. Orada kılınan Cuma namazıdır diyor. Burada diyor Abdülkaysa oğullarına ait bir bölgeydi diyor. O zaman diyor daha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmamıştı? Medine'ye hicret etmemişti diyor. Daha sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, tabi Medine'ye hicret ediyor. Ve ilk Cuma'yı orada kendisi Medine'deki ilk Cuma'yı kıldırıyor diye rivayeti tamamlamış. Ee, diğer bir rivayet getiriyor burada gene. E, İbn Recep el-Hambeli diyor ki: "Ve leysal muradu bihi eydan inna awwalal cum'atin cum'at fil Medine Medine." Burada murad edilen mana, kast edilen ve irade edilen mana ilk cumanın Mescid-i Nebevi'de kıldırılmasıdır diyor. "Fe inna awwalal cum'atu bil Medine fi nakin khadamat." Diyor Medine'de kılınan ilk namaz Resullan Mescidi'nde değil. Naqi Khadamat denen bölgedeki o bu isimdeki bir bölgedeki ilk cumadır diyor. Gablen yokaddemen Nebi el-Medine Peygamber daha Medine'ye gelmeden bu bölgede kılınmıştır. Bura Medine'nin bir bölgesidir. Peygamber hicretteyken, yoldayken Musab bin Umer bu bölgede Naqi Khadamat denen bölgede ne yapmış? İlk cumayı kıldırmıştır. Manası budur diyor. aynı şekilde. Bunlar peki hangi Hadisi kendilerine rivayet almışlar. Onlarda Kâb İbni Malik'ten rivayet edilen أَنَّهُ كَانَكَ الْكُلَّ مَا سَمِيَ اَذَنُ الْجُمْعَ Diyor ki Kâb İbni Malik her cuma ezanını duyduğu zaman استغفَرَ لِي أَسَدْ إِبْنِ زُرَارِ Buraya dikkat edin şimdi. Esad İbni Zurari'ye ne yapardı? İstiğfarda bulunurdu. Allah'ım onu bağışla diye. Esad İbni Zurari kimdir? أَوْسُ Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İslam üzere beyat edecekleri zaman, ona tabi olacakları zaman daha kendisi 13 yaşındaydı. Daha kendisi 13 yaşında olduğu için hani yaşça küçük olduğundan böyle çok bir şeyleri algılamıyormuş gibi idrak edilebilir. Kendisi o zaman kavmine şu sözü söylüyor. Diyor ki ey kavmim sizler ilahillallah demekle ne dediğinizin farkında mısınız? Siz diyor bu kelimeyi söylemekle beraber en hayırlılarınızın başı kılıçla kesilecek, en hayırlılarınızın başı kılıçla kesilecek, kadınlarınız dul kalacak, çocuklarınız yetim kalacak. Eğer diyor bunu anladıysanız ve buna söz veriyorsanız bu adama beyat edin tabi olun. Yoksa diyor aksi takdirde bu insana söz verip onu da kendinizle kandırmayın daha 13 yaşında öyle bir sahabe. Allah kendisine rahmet etsin razı olsun. Diyor ki Kâb ibn Malik her Cuma ezanını duyduğunda esada istifade bulunur. Neden bulunurdu? Fesaalahu ibnuhu an zalik. Oğlu sordu baba niye böyle yapıyorsun? Faqal kana avvala man sallab bina salat el cum'ati qabla muqaddame Rasulullah sallallahu aleyhi min Mekke'te fi nakil khadamat. Peygamber sallallahu aleyhi sallam. sellem Medine'ye hicret önce bize ilk Cuma nakil khadamat denen fi hazmin nebit bu e, hazmin nebit nebitlerin ezimete uğradığı yer demek. O yerin o dönemdeki Araplar arasındaki meşhur vasıflarını anlatıyor. Beni Beyaza denen e, kabilenin bölgesiymiş burası. Bu bölgede diyor bize ilk Cuma'yı kıldıran oydu diyor. Biz o zaman Erba'yine racülen e, soruyor oğlu. Kem kuntum yevme idin o gün kaç kişiydiniz? Diyor biz 40 kişiydik o gün. Zaten Cuma'nın şartı en az 40 kişi olmaktır diyen alimler de bu rivayetleri kendilerine ne yapmışlar? Delil almışlar. İmam Ahmed Müsned'inde bu hadisi tahric etmiş. Ebu Davud ve İbn Macele Mace'de aynı şekilde sünenlerinde ne yapmış kardeşlerim nakletmiştir. Ebu İsak el Fizariyi e, siyer kitabında Evza'iden bir hadis naklediyor Evza'y yoluyla. Evza'y diyor ki: "Ba'a Rasulullah sallallahu aleyhi Musa bin Umeyr el-Kureyş'i el Medine. Peygamber ne yapmıştı? Kureyş'e Kureyşli Musa bin Umeyr'i Medine'ye davet yapsın, ortamı hazırlasın diye göndermişti. Kablân Yuhayciran Nebi, Peygamber hicret etmeden önce Fakal dedi ki, icme amen bir her minel muslimin. Ya Musab, Medine'de Müslümanlardan var olan herkesi topla. Femen zirliyam ve liliye tejmurufihi l Yahudu lisebbetiher. Yani Yahudilerin toplandığı günün müddeti bekle. Fayda melen nahar o an şatrih fakum fihiim. Eğer o gün diyor eee öğle vaktinden güneş artık meyletmeye başladığı andan itibaren günün tam ortasından summa teza lefu ilallahi bi sonra iki rekatla Allah'a yaklaş diye cuma namazını Allah Resulü'nün ilk Musab bin Umeyr'e emrettiğini de bu şekilde ne yapmış kardeşlerim eee nakletmiş. Ebu İsa Kalfizari'siyar adlı kitabında evzaydan nakletmiş. Gene İbn Abbas'tan Dârikutni'nin tahric ettiği başka bir hadis-i şerif var. Diyor ki edine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil cum'ati kablen yuhacir. Hicret etmeden önce peygambere diyor, buraya dikkat, hicret etmeden önce peygambere cumanın izni verilmişti. Ve lem yestati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yücemmiya bi Mekke. Peygamber bu yüzden Mekke'de namaz kılmaya güç getiremiyordu. Ve la yubeyine lahum bunu beyan edemiyordu, açığa vuramıyordu. وَكَتَبَ اَيْلًا مُسَبْ اِبْنِ اُمَيْرٍ Emir geldiği için Musab'a yazıyla bildirdi. Orada güç getiriyordular Medine vakiasında. اَمَّا بَعْدٍ Dedi ki Nebi Sasan bundan sonra فَنْظُرُ الْيَوْمَ Ve hadisin devamı var. Az önce okuduğum hadis. Yani toplam Müslümanları. Onlar güneş arttık şey yaptıktan sonra iki rekat namazla Allah'a yaklaş ifadesi. Allah Resulü bu şekilde hadisle ne yapmış kardeşlerim? Nakletmiş. Ee, bu da, yani bu ifade de burası çok önemli. Müslümanlar o gün güç yetiremiyordular ifadesi çünkü İbn Teymiye böyle söylüyor. İbn Teymiye Mecmuatü'l Fetava'da diyor ki Müslümanlar Mekke'de mustazafken, zayıfken dinlerini izhar etmeye güç yetiremiyorlarken Allah azze ve celle subhanahu ve taala diyor onlara cemaatle namazı, cumayı ve toplu bir şekilde dinlerini izhar etmeyi onlara emretmemişti. Aça vurmalarını Allah azze ve celle kesin, mutlak bir emir olarak göndermemişti onlara. Ne zaman ki diyor Medine'ye hicret ettiler ve Müslümanların yanında güç ve kuvvet oldu. Müslümanların yanında güç ve kuvvet olunca da Allah cemaatle namazı, cumayı, sakalı diyor. Yani dini izhar etmeyi zahiren bunların hepsi neye girer? Dini izhar etmeye girer. Allah diyor dinin izharını nerede? E, Fars kıldı. Medine'de gücün olduğu yerde farz kıldı diyor. Zaten bütün vacipler şeriatta neye bağlıdır kardeşler? Güç yetirilmeye bağlıdır. Bu zaten bütün Müslümanların icma ettiği başka bir noktadır. Yine Beyhaki tahric etmiş bir hadis Yunus'dan o da Zuhri'den diyor ki: "Belağane enne evvelma cümeatü'l-cümatü cüm bil-medineti cüm cüm kablen yuqaddimeha Resulullah." Bize ulaştı ki diyor peygamber Medine'ye gelmeden önce kılınan ilk cuma eee fecme'a bil-müslimîn Musab bin Umeyr, Musab bin Umeyr'in Müslümanları topladığı ve Müslümanlara kıldırdığı ilk namazdır diyor. Aynı şekilde Abdurrezzak, biliyorsunuz Abdurrezzak ilk Musannef yazarlarındandır. Nedir Musannef? İçerisinde Resulullah'tan gelen hadisin sahabenin fetvalarının yazılı olduğu kitaplardır. Yani sadece hadis yoktur onda, sahabenin fetvaları da vardır. Fetva nedir peki? Hüküm değildir değil mi? Fetva vakıa ile alakalı olduğu için yani Bir fetvada haram olan aynı şey başka bir vakıada konuşulduğunda helal veya haram tam zıttı bir hüküm alabilir. O yüzden sahabenin fetvaları, sahabenin nasihatleri, sahabenin görüşleriyle e, peygamberin sözlerinin toplandığı kitaplardır. Abdurrezzak'ın Musannefi bu konuda yazılan ilk kitaplardandır. Hadis kitaplarından öncedir. Bukhari Müslim'in sahillerinden öncedir Abdurrezzak'ın Musannefi. Ve Musannefi Abd, Abdurrezzak'ın Musannefi İbn Ebi Şeyben'in Musannefi ile beraber en kuvvetli en sahih musanneflerden bilinir ilmi ehlinin katında. O Mahmar'dan o da Zuhri'den onun meşhur senedidir bu Abdurrazak'ın. Mahmar ve Zuhri en güvenilir o dönemdeki sikaf fakih salih insanlardan iki tanesi. Onlar birbirinden nakletmişler. Galiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musa bin Ömer'e "İlahil Medine liyakrahumul Kur'an." Peygamber diyor, "Medine ehline Kur'an okusun diye Musab'ı gönderdi. Yani onları davet etsin, İslam'ı anlatsın, tebliğ etsin. Davetçi olarak Musab ibn-i Umeyr'i göndermiş. Feste'edene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yücemmi abihim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kılmalarına izin verdi. Ve edine lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve leyse yevme edin bi emirin. Velakinnehu intalaka yuallimu ehlul medine. Peygamber diyor izin vermişti ve o dönemde orada emir olarak onların başına Musab olduğu için Musab da ne yaptı onlara? Medine ehline bu namazı, cuma namazını kıldırdı diyor. Gene İmam Ahmed bin Hanbel'den, şimdi konu önemli olduğu için bu kadar tafsilatıyla açıyorum. Bir kere konuşacağız, daha konuşmayacağız. Bundan sonra artık sapıktan başkası artık bu meseleyi anlamaz hale gelir. Allah'ın kalbine nur koyduğu vahyi, kendisini anlamayı nasip ettiği herkes de alimlerin Allah'ın ve peygamberin irade ettiği manayı fehmetmiş olur kardeşler. İmam Ahmed gene naklediyor Ebu Talip'ten, Ali İbni Ebu Talip'ten Anne Neviz Hasan Huwa Amara Musa bin Umair en yücem bir himmül Medine Peygamber Medine'de Musa bin Umeyr'in ilk Cuma'yı kıldırmasını emretti diyor. Şimdi buraya kadar rivayetler hep hadis, sahabe ve tabiin kavli olarak geldi. Şimdi onların yolunu takip eden fakihlerin bazı fetvalarını nakleyecek. Burası bizim için çok önemli çünkü burada özellikle bizim vakamıza işaret olacak inşallah. Fetebe yene birer şurayı açabilirsiniz. Diyor ki bu sana şunu beyan edecek. Bu sana şunu gösterecek. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emre bi ikameti'l cumati bil Medine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'nın Medine'de ikame edilmesini ne yaptı? Emretti. Ve lem yuqimha Mekke. Mekke'de ikame etmeli. Ve haza yadul. Bu delalet ediyor ki ale ennehu kana kad furidat aleyhi'l cumate bi Mekke. Buraya dikkat. Cuma Mekke'de kendisine farz kılındı ama kendisi Cuma'yı Mekke'de kılmadı. Medine'de güç olan ortamın ve vakanın rahat olduğu bir yerde Peygamber sağ olsam Müslümanları kılmayı emretti. وَمِنْ مَنْ قَالَ Buradan yola çıkarak şunu diyenler oldular. اِنَّ الْجُمْعَةَ فُرِضَتْ بِمَكْكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ Cuma hicretten önce Mekke'de farz kılındı. Kim bunlar? Ebu Hamid el-İsfırani mineşşafi'iyye. Shafiilerden Ebu Hamid el Isfırani. Meşhurdur. Shafiilerin katından. Kadı Ebu Ya'la minel hanabile. Hanbelilerden Kadı Ebu Ya'la. Aynı şekilde bu görüşü söyledi. Ve Akil fi umdetul edille. İbn-i Akil de umdetul edille. Biliyorsunuz o da Hanbeli fakihlerinden. Umdetul edille de o da bu görüşü tercih etti. Dedi ki Mekke'de farz kılın ama Peygamber Mekke'de cuma kılmadı. Medine'ye emretti kılmalarını. Allah Resulü diye. Aleyhissalatü vesselam. Ve kezelke zekerehu Taifetum minel malikiyye. Malikilerden bir taifede zikrettiler. Minhum suheyli ve gayru. E, malikilerin büyüklerinden suheyli ve başkalarının söylediği gibi. Hepsi ne söylemişler? Cuma Mekke'de farz kılındı. Ama Mekke'de güç olmadığı için o vücubiyet Müslümanlar üzerine kesin bir Medina değildi. Medine'de Allah Resulü kılınmasını emretti gücün olduğu yerde. Ve emme kevnuhu lem yef'alhu bi Mekke. Diyor ki Mekke'de bu namazı kılmamış olmaları fe Şuna hamledilir. Ennehu innema umira biha en yuqimaha fi daril hicra. Allah Cuma'yı yani bu emri verirken nereyi kastetti? Hicret diyarı olan bölgeleri, beldeleri kastetti. La dar daril harp. Harp beldelerini, küfür beldelerini Allah kastetmeli. Ve kânet Mekke'tu izzâke dâra harbin. Mekke o zaman diyor darul harpti diyor. Savaş beldesiydi, küfür beldesiydi ve lem yekunu'l muslimun yetemekkenun fiha min izhar dinihim muslimanlar o zaman dinlerini izhar etmeye ne yapamıyorlardı güç yetiremiyorlardı ve kanu khaifine ala enfusihim kendi nefisleri için korkuyorlardı işkence vardı zulüm vardı vardı da vardı yani müslümanlar dinden vazgeçirmek için her şeyi yapıyordu mekkeli müşrikler bugün yaptıkları gibi vali zalika haceru minha ila'l medine bundan sonra ne Midin yeah tetilet, waljum at Tuska to be awaren khiti ratin min hal khawfu alan nefsi walmar, jumad your bir chok sebeb ten dolai, muqelef tan saq tolur, bu' uzuladan bir tanesi nefis le mal ichin korkudur. Wakat Asharabul Muta Akhirim Minas Shafi Ayye, Shafi'ladan Baza Muta Akhirim Fakihlar Dilarki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 İslamın bütün şiarları, bütün süsleri, bütün güzelliği, bütün işaretleri hepsi ne yapılacak? Ortaya konulacak. Bu yüzden Allah diyor Cuma'yı emretmişti. Wa hada innema yutamak kanu min hufidaril İslam. Bu da İslam beldesinde ancak temekkün edilebilecek, güç getirilebilecek, imkan dahilinde var olabilecek şeyler. Walihadala tuqamul Cuma tu fisijin. Bak buraya dikkat. Hapiste Cuma kılınmaz. Hapisteki Müslümanlar cuma kılmazlar. Ve inke ne fihi erbaun. 40 kişiye de ulaşsa Müslümanların sayısı hapiste. Ve la yu'lemu fi zalike hilafun beyne'l ulemat. Diyor alimler arasında az önce ne demiştik? Köle, değil mi? İnsan hapiste nedir? Kölesidir başkasının. Köleden cuma sakıt olur. Diyor ki İslam alimleri icma etmiştir ki Müslümanlar 40 kişiye de ulaşsalar hapiste köle hükmünde oldukları için hapiste oldukları için cuma sakittir onlar. Ve men kâle hâzâ bunu söyleyenlerden Hasan el Basri, Muhammed bin Sirin, İbrahim en Nehaî, Süfyân es Sevrî, İmam Malik, İmam Ahmed, İsak ve başkaları zaten bu, bu ittifakı nakletmişler deniliyor. Ve alâ kıyâsin hâzâ buna kıyasen lev kâne al-usâra fî beld el müşrikîn eğer diyor müşriklerin beldelerinde Müslümanlar bir araya toplansalar fi mekanin vahid bir mekanda fe innahum la yusalluna fihi cumaten onlar cumayı kılmazlar kel mescuni ne fi daril islam ve aula Onlar diyor nedir? Bu az önce esir olanlardan cuma sakıt oluyordu ya. Onlar diyor darul islam'da iken onlardan düşüyor esir oldukları, köle oldukları için. Müslüman esirden ha müslüman bir esir tutulsa hapiste Ondan düşüyorsa müşriklerin beldesinde esir hükmünde olan Müslümanlar da velev bir araya toplanmaya güç getirseler. Velev adetleri kırkı da aşsa diyor. Cuma onlara ne olmaz? Vacip olmaz diyor. Bu daha evladır diyor. Lâ Ebu Hanife ve ashabu buraya dikkat. Özellikle Ebu Hanife ve ashabının görüşü değildir bu. Yaraune ennel ikamete fî daril harb Onlar ne görüyorlar? Darul Hadde cuma ikame edilmez diyorlar. Ebu Hanife ve ashabı bunu söylüyorlar. Wa in talet hukmuhu hukmuha hukmu sefer. Onlar diyorlar ki Müslümanlar Darul ise, müddet çok ama çok da uzasa Ebu Hanife ve ashabı tıpkı seferdeki gibi şey olmaz. Cuma gene insanlar üzerine vacip olmaz dediler diyor. Fatakatsuru fiha salatu abada. Och om akama muslimer har val i hur är då kan de få nedir? Az önce de söylediğimiz gibi müşriklerin beldesinde ne hükmündedir kardeşler? Esir hükmündedir. belde buna kıyasen Müslümanlar kılmaz demişler. huvudstaden, i huvudstaden, i huvudstaden, i huvudstaden, i huvudstaden, i huvudstaden, i huvudstaden, Diyor ki cumada imamın iznini şart koşanların görüşü azhar, zahir olan yani asah demektir usulcülerin yanında. Yani bir fakih bir görüş ihtilaf naklettikten sonra bir görüşe ve hâdâ azhar derse yani bu zahir olan görüş yani bu meseledeki doğru görüş demektir. İbn-i Receb elhambeli diyor ki imamın halifenin iznini cumaya şart koşanlar bu mezhebin sahipleri fâdâ azhar bu zahir açık görüştür. Famma, ala att men har fått en liten Ama jag har fått en lärare, jag fakat fått en lärare, jag har fått en lärare, jag har fått en lärare, jag har fått en lärare, jag halifeleri, fått halifeleri lärare, jag har fått en lärare, jag har fått en lärare, jag har fått en lärare, jag har fått en yusalliha jag Siz namazı vaktinde kılın, sonra halife geç saate çıktığında da, gene halifeyle beraber namazı kılın. Waham fahame lehul qada khilafi Abu abu yale bu khilaf adlı kitabında bunu hamletti. Ala annahum yusalluna jumatan li waktiha. Onlar cumayı diyor kendi vakitlerinde kılıyodular. O zaman halifeyle kıldıkları ne oluyordu? Nafile hükmünde oluyordu. Kadı Ebu Ya'la buna hamletti. O peki kendileri ne kılıyordular? Onlar imamın iznini şart görmedikleri için kendileri kılıyordular. Kendi nefislerini. Tek olarak. Çünkü onlara göre imamın izni şart değil. Cuma'nın vücubiyeti için. Ne yapıyordular ondan sonra? Ardından şeyle beraber, halifeyle beraber de nafile olarak kılıyordular. Da bu konuda seleften gelen rivayetler çok çelişkili. Bazıları mesela bidatçıların arasında... Arkasında namazı terk etmiş, bazıları kılmış, iade ettim demiş. İmam Ahmet'ten rivayetler var. İmamın arkasında namazı kıl, sonra iade et. Niye? Yani fitne dönemi yani. Yani İslam devletiyle halife ne demeye kalk başlamış? Kur'an mahluktur demeye başlamış ki Ahmet de anlatıyor. Kur'an mahluktur diyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir. Öyle mi? Şimdi öyle bir dönemde zaten şeriat devletinde hapse attılar Ahmet bin Hanbeli. Hakkı söylediği için. Öyle bir dönemde gücü yokken... Müslüman alimler kalksaydılar, halifenin arkasında namaz kılmasaydılar direkt harici yaftasını yiyecektiler. Kim tarafından? Yönetimin elle geçirmiş bidatçılar tarafından. O Emevi ve Abbasi halifeleri döneminde mutezilelerdi o bidatçılar. Sonraki onlardan çok uzun zaman sonra gelen halifelerin döneminde de dönem dönem maturidiler ve eşariler özellikle ehli hadise Selef-i çok büyük ezalar ettiler. Yani şeriat devletinin gücünün yanlarına aldıklarından dolayı silah gücünü, asker gücünü ehli hadise her zaman ne yaptılar? Hapse attılar. İbnül Kayyum gibi, İbn-i gibi ömürleri nerede geçti bu e, sünnet sahibi insanların? Ömürleri hapislerde geçti. Hakkı anlatmak adına. Dolayısıyla böyle dönemlerde alimler bazen nefisleri için ne yapmışlardır? Böyle takiyelere girmişlerdir. Allah en doğrusunu bilendir. Meselemiz de bu değildir. Dediğim gibi meselemiz yani Selefin bidatçılara karşı takındığı tavır değil Cuma'nın ne zaman e, farz ile alakalıdır. Mesele böyle uzun uzun ihtilaflar vardır. Ben dersi şu sözle bitireceğim inşallah. Bugün Türkiye'de bir takım sapık insanlar var. Bunlar kendini Selefe ehli hadise nispet ediyorlar ve e, Cuma kılmayan Müslümanlar tekfir gibi bir azgınlığa, aşırılığa sapıyorlar. Onlar Allah'ın ve Resulünün tekfir ettiği Allah'tan başka kendisine ibadet edilen taahhutları dahi tekfir etmezken, onlar Allah'tan başkasına kabirlere, saraylara ibadet eden müşrikleri tekfir etmezken, onlar Allah ibadette birleyen Müslümanları sırf bu baptan tekfir ediyorlar. Türkiye'de böyle birkaç tane meşhur sapık var. Onlar yazıyorlar, kim cuma kılmazsa bir vacibi inkar ettiği için kafirdir, vacibi inkar etmek küfürdür. Onlar gerçekten sözünde ve mezhebinde sadık insanlarsa önce bu sahabeleri, ismini okuduğumuz tabiinleri ve onlar gibi söyleyen fakihleri tekfir etmek zorunda olacaklardır. İnsanın hevası dinin önüne geçerse artık hak batıl, doğru yanlış, elma armut, sapsamın hepsi birbirine ne yapacaktır? İster istemez karışacaktır. Allah bizim gözümüzü kör etmesin, kalbimizden vahyin nurunu almasın. Burada kalacağız. Normalde baba başlayacaktık ama Cuma'nın Hükmü çok tartışıldığı için, çok konuşulduğu için bundan bugün dersi bittirdik. Haftaya inşallah Bismillah deriz baba. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsin ve şeytanındandır. وَاخِدِ دَوَانِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ bihamdik اللّٰهُمْ وَوْبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللّٰهِ اِللٰهِ اِللٰهِ اِللٰهِ اَنْ تَسْتَفُرْكَ وَات